Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin edebiyatında bugün Teknik Bası'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve e, konuğumuz Enis Köksal'dı ve Öykü Öztülink. Bugün Merhabalar. hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar, bugün Kafka kitabı konuşacağız birlikte. E, sizinle başlayalım isterseniz Enis Bey. Ne zaman kuruldu Kafka kitap? E, kurulduğundan bu yana neler oldu? Neler olacak? Bunları konuşacağız bugün. Öncelikle sağ olun, teşekkür ederiz davetiniz için. Kafka Kitap aslında 2013 yılında kuruldu. Epsilon Yayın Evi bünyesinde bir alt marka olarak kuruldu ve amacı da hani dünya edebiyatından sevdiğimiz, beğendiğimiz, Türkçe'de yayınlanması gerektiğini düşündüğümüz eserleri yayınlamaktı. Ee, bu şekilde devam ediyoruz Hı -hı. Ee, hala. Ben 2016 ortalarına doğru e, yayın yönetmeni olarak çalışmaya başladım. Hı -hı. Evvelce editördüm. Hı -hı. Ee, işte daha sonra bir Svetlana Alekseviç. Evet Hepinizin o malumun. yani gerçekten inanılmaz. Hani biraz önce de konuştuk. Alekseviç benim için de mesela geç keşfettiğim ve hani hayıflandığım... Ama inanılmaz bir keşif bence son derece evet. çok yani sanırım çağımızın en büyük yazarlarından birisi. Çok etkileyici çok. kitaplar. Hepsi hani ben uzun zamandır kendi yaptığım okumalar da dahil buna. Bu kadar duygusal olarak etkilendiğim ee, bir kitap okumadım. Hatta Hı -hı. Yani Svetlana yayınladıktan yayın hazırladıktan sonra da bu kadar etkilendiğim bir kitap eser olmadı. Siz Nobel'den önce basmıştınız değil mi? Nobel'den sonra bastım. Nobel'den 2016 evet. eylül kim gibiydi sanırım. Bir de küçük bir hatırlatma yapalım dinleyicilerimiz için. Biz Barış Özkul'la birlikte zaman zaman Dünya Edebiyatı programı yapıyoruz ve Barış Özkul'la birlikte e, daha önce Svetlana Alekseyeviç ve ikinci el zamanı konuşmuştuk. İsteyen dinleyicilerimiz o kaydımızı da e, web sayfasından radyonu tekrar dinleyebilirler. Bu e, Peki şeyi biliyor musunuz? Ben bunu kendimde kişisel olarak merak ediyorum. Nereden aklınıza geldi Alekseviç basmak? Sırf Nobel mi? <gülüyor> ee, sırf Nobel mi? Ya tabii bir değerlendirme süreci oldu Nobel aldıktan sonra da. Ee, ama tabii Nobel'in çok büyük bir etkisi oldu. Aslında biz Kafka kitap olarak Hı -hı. E, biraz daha görünür olmak, biraz daha hani e, okuyucuların dikkatini çekmek için e, aslında böyle... Ödüllü büyük bir yazar arayışındaydık. O sırada da hakikaten e, şansımız e, yağlar gitti, ya gitti. <gülüyor> ve e, Alekseyeviç'i aldık. Aslında e, kolay da değil hani hmm. Rusça e, evet. kitaplar e, yayınlanması lazım. E, yeni bir yayıneviz ve Nobelli bir yazarımız var. Hem heyecanlı ama sonradan da işte aldığımız de dahil bu şey olumlu tepkiler bizi çok mutlu etti evet. hep. Peki satış olarak nasıl? Onu da merak ediyorum. Yani yani, sonuçta Nobel yazarlar genelde satıyorlar değil mi? Nobel sat bir yazarın satışını etkileyen bir şey. Etkileyen evet yani kimi Nobel yazarlar çok satıyor hakikaten. Mesela Bob Dylan biliyorsunuz Karapilay evet. <gülüyor> aynı şey. Hani bir baskı da olmuş ama ikincisinde evet. Evet. O... Ya bu biraz aslında evet Nobel'in çok büyük bir etkisi var satışlarda ama e, başka örnekler de var Nobel yazarlar. E, şu anda Türkçe'de baskısı yok uzun zaman önce hmm, Nobel almış yazarların ya da yakın zamanda almış bir Modiano örneği var. Ha, o doğru. da hani mesela çok günlüğüne Gelmedi, gelmedi. Doğru. Çok Doğru. satan bir Doğru. yazar değil Türkiye'de. Ama Alekseyeviç bildiğim kadarıyla ikinci ezevanın iki baskı yaptı. Bu Çernobil duası zaten Hı -hı. son zamanlarda bir mini dizi. Evet öyleyim ben görmedim ben ama. De ben de izlemedim ama onun Hı. hani epeyce, bir oldu. epeyce büyük bir etkisi oldu. O şimdi, o şimdi üçüncü baskıda yani Alekseyeviç zaten bizim Kafka kitabının en çok okunan. Hı hı. en çok aranan yazarı diyebiliriz. Ya dolayısıyla hani memnunumuz aldığımız Peki, tepkilerden. Peki bütün eserlerini bastınız mı? Bas, evet. Basılmadık eseri evet. kalmadı yani Türkçe'de şu anda. Kalmadı. Alexeyevich. E, zaten e, Alekseyevich bir beşleme yazıyor. Büyük hı hı. Ütopya'dan sesler diye. Büyük Ütopya dediği tabii Sovyetler Birliği. Beş kitaplık bir dizi bu. Biz beş kitabını da yayınladık. Hı hı. E, bir tane aslında Türkçe'de yayınlanmamış bir kitabı var. E, hı hı. Öykü neydi? Ölü, neydi? İntihar, ee, üzerine i̇ntihar üzerine, evet. evet hmm. e, Ölümle Ölüm. büyülenmişler hmm. e, diye bir kitabı var aslında. E, daha epeyce önce yazılmış ama e, Svetlana Alekseyeviç o kitaptaki pek çok öeyi diğer kitaplarında ve özellikle hmm. ikinci zamanda kullandığı hmm. için o diyaloglarda o kitap artık e, ne Rusça'da ne de başka hmm. dillerde basılıyor. Kendisi istemiyor. Kendisi yani. Kendi istemiyor. <gülüyor> Aynı. şey <gülüyor> Bunun haricinde tabii bizim bir ufak projemiz var. Bu hem Svetlana Alekseyevich'e hem de Türk okurlarına bir armağan gibi düşünüyoruz. Svetlana Alekseyevich'in biliyorsunuz Türkiye'de ilk olarak kitaplarıyla değil de Nobel Edebiyat ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmayla. Ya, çok, etkileyici e, konuşma. e, çok. çok etkileyici Çok tanındı ve çok etkileyici bir konuşma. O konuşmanın da dahil olduğu ondan sonra işte Nobel komitesinin daimi genel sekreterinin onu takdim konuşması ve yine Nobel komitesinin hazırladığı Alekseyeviç biyografisinin bulunduğu küçük bir kitapçık basacağız. Yani Türkçe'de altı kitabı olmuş olacak Alekseyeviç'in. Bir de şey de çok güzel hani bilmiyorum fotoğrafları düşündünüz mü hani bütün Nobel bilmiyorum dünyada kaç ülkede böyle bir şey olur. O Nobel konuşmasını yaparken... ...halk yani bizdeki hani... ...kahvelerde toplanıp olarak, izlemesi kalırız. gibi... ...hani evet. onu büyük bir dikkatle... ...izlemeleri... ...bu da bana çok etkileyici gelmişti... Evet. ...açıkçası. Evet aslında yani... E, ...hakikaten Svetlana Alekseyeviç... ...bir anlamda o halkın... Evet. <gülüyor> ...sesi oldu, evet. o halk... E, sesleri, sesleri birçok ses... E, ...yani inanılmaz bir inanılmaz şey... Bir şey. Ee, ...yoksa hani unutulup gidecek işte hı hı. tarihin derinliklerinde kalacak olayları duyguları düşünceleri sıradan insanın ya da parti hı. yöneticilerinin evet. herkesin sesini aslında o kitaplarında yansıttı dolayısıyla ben büyük bir iş yaptım düşünüyorum Alekseye Evet bence sizin de böyle bir yazarı hemen çevirmeniz çok büyük bir iş o da önemli bunu da atlamamak gerekiyor bir de şey de iyi önemli yani ben okuduktan sonra bir yani Nobel'in böyle eserlere verilmiş olması da aslında hani edebi metin dediğimiz şeyin nereye gittiği tartışması içerisinde çok önemli. Yani evet. o metinlere bir edebiyat ödülünün verilmiş olması çok evet. önemli. Evet. Yani aslında bir Bob Dylan'dan önce evet. ve bu tartışışmaların evet, evet. daha minör bir şeyi evet. versiyonu Alekseyevç üzerinden konuşuldu, sürdürüldü. Ee, ...yani söyleşler, diyaloglar... ...sözlü şey. tarih... E, ...yani pek çok... E, ...türe sokulabilir eserler bunlar... Hı hı. ...ama Alekseyev için herhalde... ...buradaki... E, ...edebi inşası... ...o, o diyalogları... ...o cümleleri... E, ...seçmesinde, insanları... ...konuşturmasında... ...o insanlarla yaptığı söyleşlerde... E, Özgür bir tutum benimsemesi ve herkesin sözüne değer vermesinde evet. bir anlamda. Ben biraz aslında Alekseviç'i okurken hep bir psikoterapiste benzettim. insanları konuşturan, duygularını açığa çıkartan ve pek fazla araya girmeyen evet. bir terapist. Hiç gibi. hiç araya girmeden evet. yani bence de inanılmaz bir edebiyat olayı. yani ve Gerçekten Türkçe'de basılması ve çeviriler çok iyi. O Sağ olun. Evet, çevirmenlerimiz gerçekten çok iyi, iyi iş çıkardılar. Yani Buradan da he, hepsine teşekkür evet. edelim. Çünkü şey yani o yazarın büyüklüğü biraz da çevirmenin maharetiyle de ortaya çıkıyor ya. Eğer o kadar iyi çeviriler olmasa belki bu kadar etkileyici de. Kesinlikle. Olamayacak. O yüzden gerçekten... Türkçe zaten Rusçadan, Türkçe yapılan çeviriler konusunda aslında... İyi miyiz? İyiyiz. Yani hep Rus klasikleri Türkiye'de evet. en çok okunan klasikler. Bunda işte geçmişin büyük çevirmenlerin, Rusça hmm. çevirmenlerin etkisi de var. O konuda bence... Devam ediyor gelenek. Evet, çağdaş <gülüyor> çevirmenlerimiz de şimdiki bizim yaşıtlarımız, büyüklerimiz de gayet güzel işler çıkarıyorlar. Çok güzel. Peki Alekseyeviç dışında yani bedeli serileriniz var mı yayın evi olarak? Ee, var. Ya, esasen biz tabii e, edebi kurmaca hı hı. E, yayınlamayı amaç edinmiş bir yayıneviiz. Ama bunun haricinde e, Büyük Fikirler diye bir e, kurgu dışı serimiz var. E, o 17 kitap oldu şu anda. İşte ...dünya klasikleri... ...çeşitli... Yani ...buna çok eski klasikler de olabiliyor... mesela Hı. ki Kero ya da Seneca gibi... ...ya da daha günümüze yakın... ...işte Charles Dickens'ın... E, ...bir takım küçük öyküleri... E, ...denemeleri... Hı. E, ...işte... ...Freud'un... E, ...uygarlığa dair... ...hoşnutsuzluklarımız gibi... ...yani... Sosyal bilimlerin ya da e, edebiyatın klasiklerine yer verdiğimiz bir seri aslında bu e, Penguin'in yayınladığı yurt dışında bir e, şey Great Ideas diye Büyük fikirler diye bir dizi biz bunların aslında kapaklarını çok beğendik bence hmm. kapakların her biri birer sanat eseri. Hı hı. Ee, oradan, aynı kapaklarla mı Aynı kapaklarla yayınlıyoruz ve mümkün mertebe %90'ını orijinal dillerinden Yani o İngilizce metinleri esas almıyoruz Orijinal dillerinden hı hı. E, çevirerek yayınlıyoruz ee, Onun haricinde şeyimiz var tabii, e, Sadık Usta'nın e, hazırladığı e, Dünyayı Değiştiren Düşünürler dizimiz var bir aslında felsefe uygarlık tarihi dört kitap oldu beşincisi de sanırım beşincisi ve sonuncusu e, fuarda hazırlanmış olacak hı hı. bir de alternatif medya e, dizimiz var onu iki akademisyen hazırlıyor e, Bora Ataman'la Barış Çoban Doğuş Üniversitesi'nde e, iletişim alanında çalışanlar. Onlara da bir selam yollayalım isterseniz evet. <gülüyor> burada. Onlar açık radyoya sanırım geliyorlar. Galiba. Geliyorlar. Ben evet. de evet İşte yani. onların iletişim me dalında çalışanlara, öğrencilere yönelik hazırladığı böyle epeyce 16 kitaplık bir alternatif medya serimiz var. Ve tabii e, şimdi bize çok heyecanlandıran bir de e, Türkçe edebiyat yayıncılığı gideceğim. tarafı evet başlayacak. Evet. Ekim da... ayıyla birlikte. Hı, evet öykü <gülüyor> Türkçe Edebiyattan sen sorumlu olacaksın galiba. <gülüyor> evet birlikte en iyisiyle evet, birlikte. birlikte sorumlu olacağız. Peki bu nereden? Yani tabii detayları merak ediyorum ama önce nereden aklınıza geldi yani Türkçe Edebiyat basmak? <gülüyor> <gülüyor> yani ben kısaca söyleyeyim Hı -hı. benim e, hissiyatım şu Türkiye'de e, yayıncılık yapan bir yayın evinin Türkçe edebiyat yayıncılığı yapması iyi bir şey hı hı. yani Türkçe'de Türkçe'de bir edebiyat üretiliyor ve hı, hani tabi. pek çok yazar var yazmaya istekli insan var ve bunlardan gerçekten seslerini okura ulaştırmaya isteyeceğimiz insanlar tabi. da var ve bunun için aslında başladık. Hı hı. Yani bir verdik. kendi dilimize bir hizmet edelim. Evet. evet <gülüyor> Türkçeye bir hizmet. Evet, Hep yani. biraz eksik kalıyor gibi geliyor bana da eğer ki bir yayın evinin Türkçe edebiyatı yoksa. Çünkü çağdaş metinleri seçerken ister istemez bir akılda bir tercihle yola çıkıyoruz. Onun Burada da bir karşılığı ister istemez var. Hani bazen iğneyle kuzu, kuyu kazmak gibi o isimlere o seslere ulaşmak o kadar kolay değil. Ama biz yine de bunu yapmak istedik. Ve şimdiden bizi çok heyecanlandıran e, belli kitaplar var, metinler hmm. var elimizde. Kur, kurgu değil mi? Kurgu evet Hı -hı. yani Türkçe'de sadece kurguyla sınırlayacağız. Roman ve öykü olarak e, dosya kabul edileceğine Şiir başladık. neden basmıyorsunuz? Ben hep onu Şiir ve tiyatro. <gülüyor> <gülüyor> Şiir ve tiyatro. <gülüyor> Aslında isteriz hani bu böyle bir şey gibi de değil. Hani asla Hı -hı. gibi bir şey değil bir ba ama. Bir başlangıç olarak. Evet bir Aha. başlangıç olarak önce bir yol almak istiyoruz. Hani Hı -hı. ulaşmak istediğimiz insanlara e, ulaşabilirsek ve istediğimiz gibi bir çizgi tuturabilirsek neden olmasın ilerisi için. Peki mesela yeni yazarlar mı olacak? Yani ilk defa sizin, e, yani ne diyeyim... İlk kez tabi, bizimle çıkacak yazarlar. İlk defa yazarlar. mı sizinle çıkacak? Bunlar İkisi de yok. olacak. <gülüyor> Hatta bir üçüncü olarak şöyle bir şey de olacak. E, i̇mzayı bugün daha atı, atacağız. İsim <gülüyor> veremiyorum ama Tabii tabii tabi, isim istemiyorum. <gülüyor> ya, hani <şeyleri. gülüyor> ...duracağımız yani aslında e, Türkçe Edebiyat'ın çok önemli isimlerinden... ...artık mihenk taşı olmuş isimlerinden... <gülüyor> Birisi de olacak yani hem böyle bir... Yani birçok koldan. Evet birçok koldan ama daha önce başka yeni evlerinden kitapları çıkmış genç Hı -hı. yazarlarımız da olacak. İlk kez bizimle yola çıkacak yazarlarda olacak hepsine açığız. Bu aslında biraz şey değil mi mesela son dönem e, Türkçe edebiyata baktığımızda e, şeyi düşünüyorum çok fazla yeni yazar var. Bir, bir risk aslında evet. değil mi? Bu yeni bir, bir yazarı evet. takdim etmek bir yayın evi açısından ya tabii o, o her, çok da kolay bir şey değildir sanırım. Kesinlikle. Böyle bir şeyin altına girmek değil tabii. mi? Tabii dediğiniz gibi inanılmaz bir arzı var. Şu anda Türkiye'de çeviri yayıncılığın payı hala daha yüksek olmakla beraber son zamanlarda giderek artan bir şey. Bu iyi bir görüyoruz. şey ama değil mi? Bence evet. iyi bir şey. Yani yerli üretimin... Piyasada bir şey işgal etmesi Tabii tabii yani iyi bir şey sadece hani okurların ya da işte bizim gibi okuyan yazar biz de aynı zamanda birer okur olarak orada bir nitelik bir seçicilik durumuna dair şikayetlerde yok değil hmm, hani bu da e, sektörün içinde olan insanlar olarak okurlar olarak bizim tespit ettiğimiz şeyler işte Kafka'da Türkçe yapma fikri birazcık böyle de ortaya hı hı. Hala çıktı. Hala bir şey eksik yani. Evet, evet yani eksik derken... Gerçi o bitmez yani tabii, tabii ki de, bir şeyi. Ya çok iyi evet. şekilde bu işi yapan birçok yayınları tabii. var ve hani hepsine tabii. buradan saygı tabii, <gülüyor> tabii. Yani, söylemek evet. durumundayım. Doğru. Ama e, şunu da biliyorum Bir yayın evine ayda o, yani Büyük yayın evlerine artık ayda 50'ye yakın hmm. Dosya ulaşıyor ve bu insanların bunların her birini ile İmkansız. de çok Mümkün zor. değil. O yükü paylaşmak gibi de düşünmek Tabii, doğru, gerekiyor Belki bunu. Doğru. Ama. Güzel. Ee, Yeni bir Ay sayetif yaratmak. Evet. Aslında bu çok evet. Değerli evet. bir şey dediğiniz gibi gerçekten. Ben şeye hep inanıyorum yani nitelikli işi kim yükseltirse bunun Hepimize katkısı Tabii. oluyor. Yani bir yayın Evinin çıtayı yukarıda tutması bütün yayıncılık Sektörünü şahlandıran e, Çok güzel doğru. bir şey. Örneğin ben monokuldaki arkadaşların da şimdi Türkçe'ye başlayacaklarını öğrendim. Çok Aa, sevindim. hani e, Eminim bunun bize de güzel dönüşü olacaktır. Kesinlikle. E, Umarım biz de yayıncılık sektöründeki arkadaşlarımızı destekleriz. Güzel yazarları okurlarla buluşturma şansına erişiriz. Evet dediğiniz şey çok doğru aslında. Bu aslında bir anlamda bir yazarla da bir dayanışma. Tabii. Doğru. Kendi sesini duyurmak için yeni bir alan açmak. Bu da evet. değerli çünkü hani biraz konuştuk ya programdan önce de yani klasikleri basmak daha kolay bir iş artık mesela. Çünkü daha, zaten onun bir piyasası var evet. herhalde evet. bir kitle çünkü okullar şunlar bunlar ama... ...sıfırdan bir yazarı takdim etmek hem riskli ama heyecanlı da bir çok şey heyecanlı. olsa gerek değil mi? Evet. Birini, bir, birinin ilk kitabına yayıncısı Kesinlikle. olmak herhalde. Evet yani düşünsenize <gülüyor> yani. çok hani etkileyen bir şeydir o hata <gülüyor> e, yani bir filmde var Thomas Wolfe'nin e, <gülüyor> hakkında e, işte onu ilk bulan editör yayınlayan yani iyi bir yazarı Türkiye devletinde önemli e, yer işgal edecek bir yazarı ilk kez yayınlamış olmak çok önemli e, çok, rica çok rica mutluluk rica. bir şey tersi de var gitti beni beğenmediler <gülüyor> <gülüyor> <diye>. <gülüyor> o da olabilir <gülüyor> o editör... Korkusunun Korkusun büyük değil Korku mu <gülüyor> Reddeden etütör olarak tarihe yazım <gülüyor> okuyoruz umarım ama yani mesleki şeyler herkes yapabilir evet. ama umarım güzel insanları keşfetme birlikte çalışma imkanı buluruz şu da mesela çok güzel bazı yazarlar yine gelmeden konuştuk sizinle ilk çıktığında belki kitapları satmıyor ilk baskıyı tamamlayamıyorlar ama üç yıl sonra biri tabii. onu keşfediyor Israr etmek. Evet, ısrar etmek, etmek. yani evet. iyi olan metni i̇yi, evet. satmasa Anca da basmakta ısrarcı olmak bence evet. çok önemli Bu da o çok bahsettiğiniz değerli bir alternatif şey. kanon bence evet. ancak böyle oluşabilecek tabii tabii bir şey yani. evet, yoksa sadece belirli kanonların etrafında dönen ve tamamen kapalı bir şeyden hiçbir şey de çıkmıyor. Evet, Onu evet. biraz daha genişletmek, şey yapmak. Bir de yaşayan edebiyat hakkında daha çok konuşmak gerekiyor bence. Bu tür yazarları evet. ve şeyleri öne çıkarırken. Yani çünkü yaşarken de önce olabilen bir sürü metinler var. Mutlaka. Ve bu dönem mesela bu internet, sosyal medyadan falan dolayı daha bir e, ben edebi ortamların daha canlı Hı -hı. ve daha farkında olarak ya da olmayarak birbirleriyle daha geçirgen etkileşim bir halde kesinlikle. etkileşim halinde olduklarını düşünüyorum açıkçası. Ya kesinlikle e, aslında bir yayın ev açısından da Türkçe edebiyatla uğraşmak biraz bakış açımızı da bizim de e, açacak, genişletecek bir şey. Yani hep çeviri edebiyata yoğunlaşırken bir an bir yandan da şu anda insanlar neler yazıyor? Türkçe Tabii. yazan insanlar bakma, neler yazıyor? Evet. Yani o da aslında e, bizim kendi edebiyatımızı anlamaya, kendi gençlerimiz neler yazıyor onları görmeye, evet. gelecek nelere gebe Tabii Bunu tabii. anlamaya yardımcı olacak bir şey. Ya sonuçta bir de her yayın evi kendi açtığı Türkçe edebiyatla yeni bir yol da açıyor. Sonuçta bugün biliyoruz, bugün işte Türkçe Edebiyat basan yayın evleri, mesela siz de bir yazar geldiğinizde önünüze şey diyebilirsiniz, belki size uygun değildir hı hı. ama evet. a, bak mesela sen buraya git, bu, bu yayın evi sana da sonuçta bir yol var. Hepsinin seçtiği, beğendiği ve bu da aslında bir akım, bir belirli ekollerde oluşturuyor. Kesinlikle. Belki biz şu anda onu göremiyoruz ama hani biraz daha yakından bakmak bunu görebilir. O anlamda da yeni bir zenginlik aslında. Mesela bir yayın evi kanalize de verebilir yazarları. Şu tarzda eserler ya da buna dair bir şeyler. Beklentisiyle de öyle bir işbirliği karşılıklı etkileşim olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama ya da olabilir mi? Tabii sizler bu işin içinde olan birileri olarak. Ben olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, hani bu işin nasıl söyleyeyim hiçbir şeye tek taraflı bakmamak gerekiyor elbette. Yayıncılık piyasasının da e, belli sorunları var. İşte yazarlarla ilgili de belli sorular sorunlar var. Bu çıkarlar bazen uyuşmuyor ve karşılıklı Hı -hı. küskünlükler oluşabiliyor. Memnuniyetsizlikler hayal kırıklıkları oluşabiliyor. Yani işte Türkçe edebiyat yapmaktan vazgeçen yayın evleri var. Evet, Kitabını yayınlatmaktan vazgeçen yazarlar var. Hı -hı. Şimdi bu küskünlükleri tamir edebilmek için nasıl yol arayışları Hı -hı. belki hani biz bir şeye çağırabilirsek insanları Hı -hı. yani o küskünlüğün karşısında böyle bir Hı -hı. şey yapıyoruz çağırabilirsek zaten hani ne mutlu hayatta. bize evet. biraz bunu yapmak istiyoruz. Ee, çünkü ben hala Türkiye'de gerçekten çok berrak zihinlerin, çok, çok. yetenekli insanların çok radikal sürprizlerle dolu metinlerin olduğunu biliyor ve görüyorum. Ee, Bizi ya da başkasını, yeter ki bunlar e, böyle şey altında kalmasın. Bir üstteki o toprak bir havalansın. Ee, bunları yapabilirsek dediğim gibi ne mutlu bize. Bence çok iyi bir ortam. Ben de kesinlikle size katılıyorum. Şu anlamda da iyi bir şey. Mesela bugün Orhan Koçak, Nur Dengül Bilek gibi Değil sadece mi? yani çok uzun süre yaşayan edebiyat da ilgilenmeyen yazmayan kişilerin hı hı. bile oturup hani bunlar üzerine biliyoruz Orhan Koçak, Ayhan Geçkin diye bir kitap yazdı evet, biliyorsunuz. Evet, daha evet. üç kitap yazmış bir yazarken. Ee, bunların yani hem eleştiri, bence akademi de hı hı. yani bizler de Çağdaş Edebiyat'la artık daha yakından ilişki içerisindeyiz. Yani bu ortamın e, her kesimi etkilemeye başladığını ve bunun e, kültürel üretime de dönüştüğünü görüyorum ben. Bu da çok değerli bir şey gerçekten. Çok Kesinlikle. Ve zenginleştirmeye ve yeni yollar açmaya da e, tabii önemli bir şey. Çok az bir zamanımız kaldı. Son olarak neler basacaksınız ve e, neler yapacaksınız e, ve başka yazarlarınızdan da bahsetmek isterseniz öylece ee, bir şey yapalım. Tabii isteriz. <gülüyor> ee, kısaca bahsetmeye çalışayım. Ee, ya Biz yine hani e, ben çevirici edebiyattan bahsedeceğim. Evet. Bu yeni sezonda bizim bizi hayli heyecanlandıran ve okurların tepkisini merak ettiğimiz romanlar olacak. Hı hı. İşte Ali Smith Türk okuyucusu da hı hı. tanıyor Ali Smith'i. Çeşitli yayın evleri tarafından daha önce basıldı. İşte onun Mevsim Dörtlemesi diye bir dörtlemesi var. Onun ilk kitabı Sonbahar yine hı hı. bir Ekim gününde Sonbahar'da güzel, güzel. yayınlanmış olacak. Diğer kitaplarında işte yine Mevsim ee, adlarına hmm, paralel güzel. şekilde yayınlamaya devam edeceğiz. Onun harcına gelecek e, geçen sene e, Ulusal Kitap Ödülü Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal e, Kitap Ödülü almış e, Sigrid Nunez'in The Friend hmm. romanı ki beni çok etkiledi hmm. roman. Onu çok merak ediyorum hani e, nasıl nasıl karşılık bulacak e, yani. hmm. çok e, e, severek okuduğumuz bir hmm. kitap oldu. O. Onun haricinde e, geçmişten e, Pörles Bak işte hmm. o, Türk okurun daha çok evet, mübarek İnci. toprak evet. <gülüyor> <gülüyor> e, romanıyla tanıdı. Pörles Bak'ın işte bu mübarek e, toprağın da e, içinde hmm. olduğu bir e, House of Earth üçlemesi var o üçlemeyi yayınlayacağız. Daha ben anlatabilirim ama şimdi böyle bir listeler <gülüyor> Yok, çok gibi. Çok kısa bir, yani önemli olarak düşündüğünüz şeyleri varsa tabii. Ee, peki, e, tabii şeyi söyleyeyim. E, geçen sene biliyorsunuz e, alternatif Nobel ödülü, hı hı. Nobel edebiyat ödülü verildi. Or, o, onun adayları arasından Kim Tuy verildi. ...yayınlanacak. Yayınlanacak. Zaten evvelce bir kitabını yayınlamıştık... ...Ru diye. Ve onun Ru, Man ve vi diye... ...üç kitabı yayınlanacak. Bir de... E, ...Wall Stegner'ı söyleyeyim. O aslında bizi... ...çok heyecanlandıran bir yazar. E, Amerika'nın... ...büyük yazarlarından biri. Çok ödüllü. E, kitapları çok etkilemiş ama Türkçe'de... E, ...hiç yayınlanmamış hmm. daha ben... önce. Eski. Evet. Onunla merak ediyoruz nasıl bir karşılık bulacağını Türk okurunda. Ya, mutfak geniş. Geniş. <gülüyor> daha pek çok <gülüyor> kitap var ama şimdi ben böyle no. listelerim gibi olmaz. Ee, çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun davetiniz için. Bugün Kafka Kitap'tan Enis Kökseldi ve Öykü Öztüling ile birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.